Kul kunu hicareten ov hadiden ov halqan yekberu fi suturihim Ila akhir sura sadaqallahu alazim ve bellagana rasuluhu annabiyul hasimi kul kerim Ya ilaha alamin kalplerimizi envar imaniye ve kuraniye ile menevver eyle Tanfikatu subhaniye her hal ukerda bizlere yar nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref ya eyle. Amin. Hürmeti seyyidil muselîn. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki cuma bildiğimiz maruf, meşhur bir dine mensup olan veya bir dine mensup olduğunu bilmediğimiz dünyanın neresinde bulunursa bulunsun haşir mevzuunda öldükten sonra dirilme mevzuunda kanaatlerini, fikirlerini beyan eden meşhur bir kısım zevatın bu mevzudaki beyanlarını arzu ve takdim ettim. Cihanın şarkında veya garbında şimalinde veya cenubunda öldükten sonra dirilme haktır diyen meşhur ve maruf herhangi bir dine salik olanlar arasında olduğu gibi bildiğimiz herhangi bir dine salik olmayanlar arasında da görüyoruz ki aynı hakikata parmak basıyor badel mevd hakikatini kabul ediyorlar belki mesele sadece bu açıdan ele alınacak olsa dünyada bundan daha kuvvetli bir dava tasavvur edilemez Öyle bir dava ki fikren, zihnen birbirine muhalif kimseler aynı davada ittifak ediyorlar. Semavi, gayri semavi sistemlere sahip olan cemaatler omuz omuza veriyorlar, bu doğrudur diyorlar. İşte bu silsileyi tutup Kur'an-ı beyanın bu mevzudaki hak ve söz kesici beyanına meseleyi getirdim. Sadece bir ayeti celile-i kerime ile bugün bu mevzu hulası edip ayrı bir noktaya intikal etmeyi düşünüyorum. Kafirler Kur'ân-ı getirdiği hakikatler karşısında bir kısım itirazlar serdetmişlerdir. etmişlerdir. Kur'ân-ı mûjizül ise o itirazları bütün nufus emmare namına kabul ederek, bütün nefis ve şeytanların düşüncesi ve duygusu olduğunu kabul ederek evvela o itirazları ifade ediyor. وَقَالُوا <gülüyor> اَئِذَا Böyle çürümüş, yok olmuş, kemikler halinde, tamamen mahvolmuş, toprağa karışmış bir mahiyet aldıktan sonra, bu duruma geldikten sonra, biz yeniden bir halkı ceditle dirilecek miyiz diyerek, öldükten sonra dirilmeyi istibad ettiklerini Kur'an ifade ediyor. Bu kafirlerin sözüdür. اَاِذَا e, كُنَّا ve وَرُفَاتًا Evvela kemikler haline gelip sonra kemiklerin de toprak tarafından yenmesini müteakip böylesine el avuca gelmez bir hale aldıktan sonra اَاِنَّا halkan خَلْقًا جَد۪يدًا Yepyeni bir halk olarak biz bas mı olunacağız? basu badel bâdel mevt hadisesine mi mazhar olacağız? Kur'an-ı Kerim Ayrı bir yolla izam ediyor onları. قُلْ كُونُوا حِجَارَةَنَوْ حَد۪يدًا Kemik değil, çürümüş kemiğin artığı da değil, bakiyesi de değil. De onlara قُونُوا حِجَارَةَنَوْ hadida. İsterseniz demir olun, isterseniz taş olun. Burada isterseniz siz meseleyi bir dua şeklinde kabul edin. Cenab-ı Hakk'ın kudret ve kuvvetini müşahede ettiğiniz, Maşiatı karşısında kendinizden geçtiğiniz halde bilerek veya bilmeyerek nasıl oluyor ki öldükten sonra dirilme inkar ediyorsunuz? Uzak görüyorsunuz, inanamıyorsunuz. Kulkunuhicareten ve hadida. Fakat siyak buna müsait değildir. Kulkunuhicareten ve hadida. Bırakın kemiği ve kemiğin tozunu toprağını. Siz evvela taş ve demir olun. Yani daha öteye gidin. Taşı ve demiri teşkil eden atomlar durumuna gidin. İşte o zaman soracaklar yine Habibim. Sen böyle de onlar soracaklar. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا Diyecekler, o zaman bizi kim iade edecek? Düşünün ki biz yeniden taş toprak olduk. Taşın atomları, toprağın atomları, demirin atomları haline geldik. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِلَّذ۪ي فَتَرَكُمْ de ki evvela kim onları eksiksiz, kusursuz, o taşların içinden, o demirlerin içinden, taşıyla demiriyle terkip yaptı. Taştan, demirden canlı bir mevcut meydana getirdim. Yeryüzünden aldığı maddelerden canlı bir varlık meydana getirdi ise, yeniden taş ve toprak demir olduktan sonra o Allah ihya ve iade edecektir. Bu Kur'an'ın bu mevzuda söz kesici beyanlarındandır. Kur'an'ın haşir mevzuunda meydan okur mahiyette ortaya koyduğu hangi delilini alırsanız alınız, ilmi seviyenize göre meseleyi tahlil ettiğiniz zaman işi bitirdiğini göreceksiniz. Siz neydiniz? Nerelerden geçtiniz bu hale geldiniz? Bir canlısın, eline kemiği almışın, ovalıyorsun tozunu, toprağını saçıyorsun. Ve sonra Halik-i Kainat ve halik Enfuz, Eşbah ve Ervah'a karşı bunu kim ihya edecekti addasında bulunuyorsun? Tecavüzünde bulunuyorsun. Kemiği ayakta ovalayan sen, sen olarak delil mahiyetinde yetmez mi bu işem? Sen o sensin ki, aklını çalıştırıyor bu mevzuda Allah'a karşı ilanı harb ediyorsun, mağarazada bulunuyorsun. Sen şu anda vücudunun yüzde yetmiş küsürü su ayakta duruyorsun. Fakat hadizatında bunlar katı maddelerden meydana gelmiş şeylerdir. Hadizatında taştan, demirden, topraktan, kömürden, fosfordan, karbondan, oksijenden, hidrojenden meydana gelmiş, katı maddeden meydana gelmiş şeydir. Bununla beraber nereden geldiğini, hangi safhalardan geçtiğini, nasıl merhaleleri atlattığını, atladığını unutarak, oralardan geçirildiğini unutarak Kalkmış bugün diyorsun ki kemik olduktan, kemik de çürüyüp yok olduktan sonra kim iade edecek? Kulkûnû hicâretene hadide. De onlara demir ve taş olsunlar. Demir ve taş olduktan sonra da Allah onlar ihya edecektir. Çünkü Allah Celle onları demir ve taşın ötesinden getirmektedir. Demirin ve taşın dahi adına sanına rastlanmayan bir alemden getirmiştir. Hal ata ala insan hin min eddehr lam yakun shayen mezkura insan üzerinden öyle bir zaman geçti ki üzerinden zaman geçmeyen sadece Allah'tır İnsanın üzerinden öyle bir zaman geçti ki insan o zaman içinde kayde değer bir varlık değildi o zamanda insanın hakkında lehinde veya aleyhinde hüküm verecek bir mahiyette değildi insan yokluktan insan geldi Zerrat-ı bazı şeyleri toparlandı. Ve sonra terkipler yapıldı. Bugünkü mahiyetiyle insan karşımıza çıktı. Ve sonra bunun nankörü kalkmış diyor ki, Beni yeniden kim iade edecek ve ihya edecek? Kim şu düzeni tanzim etti, hazırladı ise, kim yeri böylesine tanzim etti ve hazırladı ise, kim yerle gök arasında bir rabıta, bir ittisal hasıl ettiyse, Oradan yağmuru kim indirdiyse, yerden suyu bu kim buharlaştırdı ise, güneşle yer arasında münasebeti kim kurdu ise, ilk defa canlıları küçük terkipler halinde kim terkip ve teşkil ettiyse, اَلَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوْوَلَ مَرَّ İlk defa bütün bunları eksiksiz ve kusursuz, ilimde kıstaslar olabilecek mahiyette, ölçüler olabilecek mahiyette, kim yarattı ise, en camda neticede yine o ihya ve iade edecektir. Kütübü salifenin, semavi olmayan müdevvenatın, bu mevzudaki noktayı, nazarlarını, Kur'an-ı Muçsul Bey'anın bir iki ayetiyle ben hulası etmek için bunları arz ettim. Yoksa bu mevzuya, bu mevizelere başlarken, Kur'an'ın, kabili tevil olmadan, Söz kesici beyanlarına dikkatinizi rica etmiştim. Ve Teala bugün bu mürhanlarla, bu delillerle gitmemiz muhakkak olan aleme gidiş keyfiyetini, orada Allah'ın istediği istikamette olmamız lazım gelen şekli, haşrimizi, neşrimizi beyanı Kur'an içinde arz etmeye çalışacağım. Semavi, gayri semavi, bütün müdevvenat insanda insan çürüdükten sonra baki bir mevcudun, başka bir aleme gideceğini, o alemde hayatını devam ettireceğini adeta ittifak halindedirler. Ama diller başka başka, edalar başka başkadır. Hintlinin elinde, tenasuhe inananının elinde bu, mütemadiyen devri daim yapan ruhlar halinde deveran eder, durur. Buda'da iş gider, nirvanaya dayanır. Bir atalet, bir humudet, bir sükunete incirar eder. Orada her şey geldiği yere ulaşmış ve sükune ermiş olur. Neyin, hangi hakikatin bu şekilde bozulmuş, dahir edilmiş şekli olduğunu bilemiyoruz bunun. da niçin böyle bir anlayışla ortaya çıktı ve da söylediği sözler Nirvana anlayışı bundan ibaret miydi bunu bilemiyoruz. Ortada hak din olduğuna inandığımız Hristiyanlık ve Yahudiliği kurcaladığımız zaman Kur'an-ı Mücisül beyannası ifadeler içinde onları görüşümüz bize şunu hatırlatıyor. Hak dinler dahi mururu zamana uğramakla İslam dini müstesna tahrip ve taire maruz kalıyorlar. Hristiyanlık ve Yahudilik bu hale alırsa biri alabildiğine süprütü alis, öbürü tamamen maddiye mezhebine gitmiş, incirar etmiş, böyle bir hale alırsa, daha uzaklardaki dinler, hakkında sağlam malumata sahip olamadığımız dinler hakkında hüküm vermek çok zor olacaktır. Kim bilir belki de bu da, Nirvana anlayışıyla bizim inna lillâhu ve inna ileyhi râciûn hakikatını anlatıyordu. Ama elden ele geçe, geçe bu, Değişik bir mahiyet arz etmeye başladı. tayire uğradı, tahrife uğradı. Ben esas mevzum ne Nirvana'yı size anlatmak, ne de Budizm'i anlatmak, ne de Brahmanizm'i ne de onun tenasu akidesini anlatmak. Anlatmak istediğim şey şudur. Semavi, gayri semavi, bütün müdevvenat isterse bana gökten geldi desin, işi vahye dayasın, ilhama dayasın isterse Allah'tan geldi desin, isterse kendi gönlümün ilhamatıdır desin, isterse cinden, şeytandan aldım desin, nereden alırsa alsın, bütününün beyanında, insanın bir parçasının, uzun yaşayabileceği bir alemde, daha doğrusu ebedi bir alemde, ebediyen yaşayacağında adeta ittifak halindedirler. Bu aleme gidilecek, bu alemde insandan geriye kalan bir parça ebedi mes'ud olacaktır. Evet. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın tarif buyurduğu şekilde bu hakikata inanmaya bizleri muvaffak kılsın. Ve inandığımız gibi de bizler inşaallah Teala haşr-ü mes'ud eylesin. Müsaadenizle, bu noktada yine sırasıyla ben misaller arz etmeyi düşünüyorum. Daha evvelki derste kısaca Yunanlı filozoftan Hintli mütefekkirlere kadar ondan İslam mütefekkirlerine kadar kısaca icmalen arz ettim. Sonra kütübü semaviyeyi aldım ve sonra Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini arz ettim. Öldükten sonra dirilme mevzu haşir ve neşir mevzu öyle bir hakikattır ki düşmanlarına dahi kendisini kabul ettirmiştir. İslam'dan sonra zuhur eden yalancı peygamberler vardır. Bunlardan bir tanesi Mütenebbi olduğu gibi öbürü de maridir. Bu Bedbin, kör şair, dünyayı kendi gördüğü gibi karanlık gören şair yer yer İslam'da Resul-ü getirdiği şeylerle istihzaya ve onları istihfaf etmeye kadar yeltenmiş Cüret ishar etmiş, Sui edep içinde yaşamış, size karşı söz çirkin olmasa terbiyesiz bir şairdi diyeceğim. Bununla beraber Risaletül ül Kur'an-ı Kerim'in anlattığı gibi ihtibas yapmış bir haşir tablolaştırmıştır. İbn-i orada gezdirirken ancak Ali Beyti Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem cennete girme işiyle işi bitirmiştir. Zavallının elinden tutarak mahşerde şuna buna, şairlik havası içinde mesele ele alındığı için destanlar, mersiyeler yazdırmıştır. Hz. Ebubekir'e hoş görünmek için, Hazreti Ali'ye hoş görünmek için destanlar yazdırmıştır. Ve sonra Hz. Fatıma'nın yanına götürmüştür. Sonra Hz. Fatıma'nın çocuklarına on iki imamın yanına götürmüştür. Ve onların atlarının terkisine binmek suretiyle sıratı geçmiş ve cennete ulaşmıştır. Yer yer bu zavallıyı böyle mahşerde dolaştırırken ona zulmetmekte Yer yer istihza ederek dinimi mübini İslam'a da zulmetmekte Fakat kullandığı malzeme Kur'an-ı Muhisül beyanın haşri tablolaştırma adına anlattığı şeylerden ibarettir Kullandığı malzeme istihza ettiği resul Emcet Emced ve Resul-i Mahşeri anlatmada kullandığı malzemeden ibarettir Mahri nasıl mahşeri tablolaştırır o farkına varsın varmasın. Farkına varsın varmasın Allah bir hakikati söylettiriyor. Dante, cennet ve cehennem ve araf diye aynı şeyleri ele alır. Adeta marrinin adaptasyonu gibi bir şeydir. O da bir cennet çizer, o da bir cehennem çizer, bir de araf çizer. Hristiyanlık akidesine göre işlenmiş günahların orada erimesi için bir mathar olarak, temizlenme mevki olarak kabul ettiği arafta bir kısım kimselerin tezekki ettiğini, tasaffi ettiğini tasvir eder. Ama ma'ri İslam esasatına uyarak haşirden, neşirden, mahşerden başlar, cehenneme ve cennete götürür. Dante ise İtalyan şair. O ise cehennemden başlar, cennet mahşer, öyle dolaştırır ters taraftan. Fakat tamamen Kur'an-ı Kerim'in tasvir ettiği Resul-i Emced'in tasvir ettiği bir haşir tablosundan ibarettir. Dinsizi, zındıkı, aynıyla meseleyi tasvir ederler. İstihza maksadıyla anlatırlar ama haddi zatında istihza edilecek meselenin hiçbir tarafı yoktur. Yeryüzünün bağları ve bahçeleri gibi kudreti namütenahi olan Hazreti Allah için mümkün ve mukadderdir bunları yapmak. Çaylarımız, çeşmelerimiz gibi kuşlarımız, bostanlarımız gibi, bayistanlarımız, gülistanlarımız gibi bu dünyayı hazırlayan Hazreti Allah'ın kudreti karşısında mümkün ve mukadderdir, olacaktır bunlar. Ama istihza edilmeyecek bir hakikatla istihza eden kendi kendini alaya almış, kendi kendini müthike haline getirmiş, istihza mevzu haline getirmiştir kahramanları devren bir kahramanın gücüyle, kuvvetiyle istihza eden kendisini maskara haline getirmiştir. Allah Celle Celaluhu ben cenneti yapacağım, cennet saraylarını sizi mes'ud etmek üzere açacağım derken, yeryüzünde bin türlü emsalini göstererek size böyle bir vaidde bulunuyor. Vaad ettiği gibi tahakkuk ettirecek ve inşallah inananlar içine alacak topyekün bizlerle beraber mesut ve bahtiyar kılacaktır. Bunların, bu mevzuda sözlerinin ciddi bir ağırlığı yoktur. Nazar itibarı almıyoruz, semi itibarı almıyoruz. Bununla beraber Kur'an'ın ve hadislerin bu mevzuda kullandığı malzemenin akliliğini ve mantıklılığını izah ve ifade edebilmek için fıtratı beşerin bu mevzuda ne hale geldiğini neler yapmak istediğini bir misal olarak arz etmek için zulmetten bir iki tablo arz ettim. Yine Metta İncil'inin 21. ishahında şöyle diyor. O gün o İbnül İnsan diyor bazen Allah'a. Bazen de Eb diyor, baba diyor. Bazen de aynen Allah diyor. O gün İbnül İnsan veya Melik gelecek diyor. Ebrar sağında yerini alacak. Eşrar da kötüler, işi, gücü, kötülük olan onlar da solunda yerini alacaklar, yerlerini alacaklar. Dönüp Melik Ebrar'a şöyle diyecek. Ben sizi şimdi tesit edeceğim. Çünkü dünyada ben acıktım, siz bana yedirdiniz. Ben susadım, siz bana su verdiniz. Ben mahpus oldum, ben azat ettiniz. Ben garip kaldım, beni alıp barındırdınız. Bugün ben sizi ikramda ve izazda bulunacağım. Onlar derler ki diyor İsahta, Ya Rabbi sen ne zaman acıktın? Yani sen Rabbi Kerim'sin. Allah ecel ve aessin. Sen acıkmazsın. Allah'ım sen ne zaman susadın? Allah'ım sen ne zaman garip kaldın? Allah'ım sen ne zaman mahpus oldun? Allah şöyle buyurur. Bir kısım benim fakir, zayıf, hor ve hakir kullarım vardı. Siz biliyorsunuz ki siz onlara yedirdiğiniz zaman bana yedirmiş gibi olacaksınız. Onlara su verdiğiniz zaman bana vermiş gibi olacaksınız. Onları içinde bulundukları sıkıntıdan kurtardığınız zaman onu bana karşı yapmış olacaksınız. Bu onları alıp barındırdığınız zaman sanki ben garibim beni barındırmış gibi olacaksınız. Yani bana muhtaç olan benim ibadet ibadıma yaptığınız bütün iyilikler bana karşı yapılmış gibi olacaktır. Hadisi kutsi de Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam küçük nuans farklarıyla aynı şeyi ifade buyurur. Sahih hadisi kutsi de Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam aynı şeyleri buyurur. Menba'ın mişkatın vahdetine bakın ki Resul Ekrem ne İncil görmüş ne Hazreti Mesih'i bu şekliyle bilmiştir. Bununla beraber Mişkaat-ı ve hepsine aynı şeyi aksettiriyor. O da Nebi, o da Nebi. İkisi de aynı lambadan işal ediyorlar. Solundakine döner, eşrara der. Sizi tazip edeceğim bugün. Çünkü ben acıktım, bana bir şey vermediniz. Susadım, bakmadınız, Susa susuzluğumun giderilmesine çalışmadınız. Ben garip kaldım, barındırmadınız. Ben mahbus oldum, ben azat etmediniz. ''Ey Rabbimiz, sen nasıl acıkırsın, nasıl susarsın, nasıl garip, nasıl mahpus olursun?'' Der ki, ''Bilmiyor musunuz, şu hor ve hakir kullarıma, kapılardan kovulan, yüzlerine bakılmayan ibadıma, acıktıkları zaman yemek yedirseydiniz, susadıkları zaman su verseydiniz ve barınmak istedikleri zaman o garipleri barındırsaydınız.'' Sıkıntıya maruz kaldıkları zaman hapisten azat eder gibi azat etseydiniz, iyilikleriniz bana karşı yapılmış gibi olacaktı. Gidin bugün sizi tazip ediyorum, diyecek. Mesele materyaliyle ve işleniş şekliyle ele alınacak olursa, aynen Kur'an-ı Mojizül ve Resul-i Emced Aleyhisselatü Vesselam'ın öldükten sonra Mâlik-i ve Melik-i Din diye kendisini bize anlatan Hazreti Allah'ın Melikül ül Müluk'un karşısında Beşer'in muhasebesinin, muhakemesinin yapıldığı eşrarın cezaya çarptırıldığı iyilerin iyilikleri neticesinde hayra ve mükafata götürüldüğü mükafata mazhar oldukları aynen Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi ifade edilmektedir. İncil'de daha buna benzer çok beyanlar vardır. Bu beyanlarla İncil ele alındığı zaman Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın aynı yolun hitame erdiricisi, aynı yolun yolcusu, devr-i Adem'den kendi devrine kadar gelen peygamberlerin getirdikleri esasatı tahkim eden bir zat olduğu ortaya çıkar. Kendisini bize anlattırır. Cenabı Vacibül Vücud ve Takaddüs Hazretleri Hakkı olduğu gibi kabullenmeye, inanmaya ve onu kabullenmenin neticesindeki masariyete bizleri masar kılsın inşallah. Bu mevzuda asıl söz Kur'an-ı Muysul Beyanı'ndır. Aklen öldükten sonra dirilmenin olabileceğine inandıktan ve yeryüzü gibi tıpkı her şeyin temhid edileceğine inandıktan Haşr-ı neşrin birbirini takiben meydana geleceğine inandıktan sonra meseleyi tablolaştırma ve çeşitli yönleriyle işi safha safha nazarımıza arz etme işini de en mükemmel şekilde yine Kur'an-ı beyan yapar. haşr takaddüm eden meseleleri mukaddimat-ı haşr diyelim ala alır anlatır ki aklın bu mevzuda itirazına asla mahal bırakmaz. İze sema'un fatarat ve izel kawakeb entetheret ve izel biharu fujeret ve izel kuburu bu'theret. Ulimet nefsu ma qaddemet ve ahkiret. Semanın şak şak olup yarılmasını ve sonra yıldızların dökülmesini neyi anlatıyor? Kur'an-ı Kerim nüzul ettiği devirde o günkü kanaata göre sema, lahana, yaprağı gibi üst üste muttasıl cisimlerden ibaret zannediliyordu. Yıldızların birbirinden ayrı tesbih taneleri gibi parça parça şeyler olduğunu anlatıyordu. Sema şakşak şak olup yarılınca, infitar sözüyle anlatıyor. Kendisindeki denge ve düzen bozulunca yıldızlar bağı kopmuş tesbih tanesi gibi saçılacak. İza sema'un faturat ve iza'l kewakib entetheret. Ancak tanelerin saçılması bu hakikati ifade eder. Ve iza'l biharu fujiret sonra denizler kaynayacak birbirine karışacak. Ve iza'l kuburu Kabirler ve işlerde mekini olan şeyler hepsi dışa çıkacak. Yerin içindeki her şey yüzüne çıkacak. Yer dümdüz olacak. Her şey birbirine karışacak. Atomik kanun içinde her şey darmadağınık olacak. Takip ettiği silsile içinde mesele ele alındığı zaman atom mantığı içinde meselenin anlatıldığı gösterilir. Atom mantığı Kur'an'a uymayabilir. Yanlışlarından dolayı uymayabilir. Ama tecrübe edilmiş meselelerde Allah'ın kanunu içinde Celle Celaluhu mesele öyle bir seyir takip eder ki meseleye karşı itiraz etmeye adeta mahal bırakmaz. Vaka bu meselelere aklen zaten itiraz edilmez. küre arzın yıkılması, bütün semaların yıkılması, bir gün olacağını ilim adamları da kabul etmekte. Etmeseler dahi bir şey ifade etmez. Her şeyin söneceği ve dağılacağı ilim adamları tarafından kabul edilmekte. Ama anlatmak istediğimiz şey bu değildir. Ruhlarda bir ürperti hasıl edecek şekilde, ilmi hakikatlara uygun aynı zamanda bir kıyametin kopacağını, haşrin, mukaddimelerinin meydana geleceğini, adeta bir hazan mevsiminde, bir yaprak dökümü mevsiminde, her şeyin harap olacağını ifade etmekte. Ve tohumların toprağa tohumlar halinde döküleceğini, haş ve neşr olmaya müheyyye hazır hale gelmelerini, bir seyir içinde anlatır Kur'an-ı Muğuşur Bey'e. Alimet nefsümme kaddemet ve akharet. <gülüyor> Neticeyi oraya götürür ki, her nefis orada... Allah'a takdim ettiği şeyi ve tehir ettiği şeyi bilir. Ahirete neyi göndermiş, dünyada neyi yemiş bitirmiş, ahiret hesabına ne kadar sermayeye sahiptir, dünyada ne kadar sermaye itilaf ve israf etmiştir, bu neticeye kadar meseleyi götürür. كَذَا الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْإِهْنِ Menfuş Hakikatıyla kıyametin mukaddimatını anlatır. Başlara çarpan o büyük bela, insanın içinde dehşet meydana getiren, insanın ruhuna korku salan o büyük bela gelip çattığı zaman, biliyor musun ne beladır o bela? İdrak edemezsin sen onu çünkü beşer idrakının üstündedir o bela. İki tane mandanın dövüşmesi karşısında ödü kopan insan, kürelerin birbiriyle çarpışması esnasında meydana gelen manzaranın dehşetini düşünsün. Kur'an mesele ifade ederken, gelecek ve size çatacak o korkunç belanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? يَوْمَ nasu النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ O gün insanlar semada uçuşan feraşlar haline gelecekler kelebekler haline gelecekler, toz toprak haline gelecekler meseleyi nasıl anlarsanız anlayınız. Toz toprak gibi uçuşup duracaklar. وَتَكُونُ <gülüyor> الْجِبَالُ Sizin çok rasıh çok köklü gördüğünüz, toprağın üstündeki uzunlukları kadar yerin altına doğru da kök salan dağlarınız, atılmış pamuk gibi, Hallacın elindeki pamuk gibi atıldığını görecekler. Atılmış pamuk gibi dağlar karşılarına çıkacak. Bu aşrın mukaddimati. Sonra emman sakulat mawazinu fahu fi ışetı rati terazi mizan vaz edilecek. Hayatını güzel kullanan veya su istimal edenler için terazi mizan vaz edilecek. ''Kimin mizanı ağır gelirse, hayrı, hasenatı, berekatı ağır gelirse, fe huve fi işetir râhâtiyeh'' ''O kendisini hoşnut edecek bir yaşayış içinde, bir hayat içindedir, mes'uttur, bahtiyardır'' ''fe emmâ men haffet fe ummuhu hâviyeh'' ''Mizanı hafif gelen, hayrı hasenatı, berekatı olmayan, ömrünü nemalandırmamış bulunan, bir tohum gibi toprağa düşüp de yeşermesini bilemeyen, mizanı hafif gelen ve ummuhu haviye, gidip tıpkı ana kucağı gibi dayanacağı, kendisini ona atacağı, bir hıdane ocağı gibi sesini soluğunu orada alacağı yurt ve yuva cehennemdir. Ana diyor, herkes orada şefkate çok muhtaç olduğu zaman bir ana kucağı arayacak. Kimisi kendisini rahmetin sinesinde, ve cennetin ortasında bulacak. Kimisi de ana kucağı diye kendisini haviyenin kucağında bulacak. Ve ma edrake <gülüyor> mahiye haviye? Nedir biliyor musun? Narun <gülüyor> hamiyah. Çepeçevre sizi vicdanlarınıza kadar, kalbinize kadar, düşünce ufkunuza kadar ihata etmiş cehennemdir diyor. Haviye. <gülüyor> Öyle bir şey ki vücudunuz yanarken vicdanınız da mustarip olacak. Dimağınız çatlayacak hale gelecek. Nasıl oldu da böyle akılsızların yoluna girdiğinize bin telehbüff ve teessüf edeceksiniz. Vicdanın o mevzuda size verdiği azap, vücudunuzdan duyduğunuz azabın kat kat fazlası olacak. Ki Kur'an-ı Kerim bunu da anlatıyor başka bir ayette. <gülüyor> Öylesine Allah tarafından tutuşturulmuş bir ateştir ki, o ta vicdanlara kadar, Fuad'a kadar, kalplere kadar yükselmiştir. Acısı esas vicdanda duyulur. Allah muhafaza buyursun. Gönlünüzü çatlatacak, vicdanınızı ıstıraplar içinde bırakacak bir azap encamı bunun. Ve yahut da rıda ve Allahu Teala ve tekaddes hazretleri fena encamdan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Kur'an-ı Kerim mukaddimati kıyamet mevzuunda o kadar çok ayet getirmiştir ki bunlar her birisi kıyametin bir yönünü anlatmakta. Veşşem suküret ile başlayan sure-i celilede güneşin tekviri ile işi ele alır. Vazifesi bitmiş bir memurun adeta başına sarını sarar gibi bohçalar içine sarılır gibi vazifesinden dur olduğuyla işe başlar yıldızların dökülüşünü termodinamik kanunu içinde her şeyin karma karışık olduğunu, hayat ve mematın birbirine karıştığını, bir sükûnetle kumudetin meydana geldiğini ve sonra her şeyin dar olduğunu, nizam ve intizamın bozulduğunu, yepyeni bir nizam için her şeyin materyal haline geldiğini ve geleceğini anlatır. El Hakatü Mel Hakatü de kıyametin ayrı bir yönünü anlatır. Bir hakikati ele alır. O hakikatin, kainatın gidişinden meydana geleceğine dikkati çeker. Ve Hakk'a sözüyle meseleyi ele alır. Bir yönüyle o Hakk'a'nın çıkaracağı tarrakalara dikkati çeker. Kur'an'ın edası ve ifadesi içinde bir yönüyle onun Hakk olduğunu anlatır. Bir yönüyle de insanları bekleyen bir zaman, bir vakit, bir saat olduğunu, bir saat olduğunu anlatır. Bunların hepsi kıyametin bir yönünü ifade etmektedirler. Bunlar için delil getirmeye kıyamet kopacak mı kopmayacak mı demeye lüzum yoktur. Kıyamet kopacaktır. Hiç kimse bunu inkar edemez. En cüz'i bir sebeple dahi kıyamet kopacaktır. Ve sonra bir huruc olacaktır. Kur'an bunun arkasından da o meseleyi anlatır. Huşan absaruhum yahrucuna min el ejdadi kennehum carad Tıpkı Çekirgelerin deliklerinden dışarıya fışkırdığı gibi, adeta İsrafil'in surunun içinden dışarıya ruhların püskürmesi mahiyetinde, kovandan boşanan arılar gibi yeniden her şey içinde bulunduğu dar koridordan dışarıya çıkacak haşt ve neşt olacaktır. Ama gözleri haşyet içinde, kendileri derin bir saygıya maruz, daha doğrusu da derin bir endişe içinde, korku içinde haşr ve neşr olacaklar. Etrafa yayılmış çekirgeler gibi, kovandan boşanan arılar gibi, sağı solu dolduran ve önüne gelen herkese karşı üşüşen sinekler gibi haş ve neşr olacaklar. Kurucu anlatmaktadır. Başka bir surede. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات محبب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج يا muriy yeryüzünde ölü durumu ihya ettiğini yeryüzündeki bütün ölülere hayat kattığını can getirdiğini anlattıktan sonra kezalikel huc siz de böyle haş ve neşr olacaksınız. Sahih hadiste Allah Resulü'nün ifade buyurduğu gibi selin kenarlarında, akıp giden suyun kenarlarında oralara gelip gömülen tohumların kısa zaman sonra yeşerdiği gibi siz de yeşereceksiniz. Beşeri akışın selinin kenarlarında siz de yeşereceksiniz. Saplandığınız toprakta ebediyen çürüyüp kalamayacaksınız siz de yeşereceksiniz. Kiminiz haviyeye gitmek üzere, kiminiz de Cennetül Mevaya yükselmek üzere yeşerecek ve hesaba sevk olunacaksınız. Allahu Teala ve Teqaddas Hazretleri o dehşetli günde muayenimiz ve yardımcımız olsun. Kuruç muhakkak olacaktır. Ve herkes ister istemez Allahu Teala Hazretlerine sevk olunacaktır. Sevk vardır. Hayatın hesabını vermek üzere Mevla'nın huzuruna sevk vardır. Yü mü yün sur, feta tu nefwajja. Sura nefkedildiği zaman siz oraya füç füç gelirsiniz. Cemaat cemaat toplanırsınız. Yü mü yün sur, feta tu nefwajja. Ve fütihati semaufa Sema baştan başa fethedilir. Her taraf kapılar, pencereler, menfezzer haline gelir. Kökle ve yer arasında dünyadakinden başka değişik bir ittisal meydana gelir. Ve yine Kur'an-ı beyan buyuruyor. Sevk olunacaksınız. Mühdü'ine <gülüyor> iledda' Yekûlul kâfirûne hâzâ asir. asîr Allahu Azim. Herkes başı aşağıya, adeta boynuna pranga takılmış gibi İster istemez Mevla'yı müteala sevk edilecektir. Yakulul kafirune da yevmün asir. Kafir o gün ne zor gün diyecek. Kafir o gün bin kere dilgir olacak, dilhun olacak. Bin kere ağlayacak. Nefsine bin nefrin diyecek ama fayda vermeyecek. Çok zor bir günle çok sarp bir kaya ile karşı karşıya kaldığını hissedecek. Ve yine Kur'an-ı Muhusül beyan anlatıyor sevki. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ اِلٰى Rabbike يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ O gün ayak ayağa dolaşır. Bu vefat ettiğiniz an ayağın ayağa dolaşması yürümez hale gelmesinden alır da mahşerde Allah'ın huzuruna davet edilirken giderken gitmiyor gibi bir tavır takınmaya kadar imtidad eder. Sevk olunacaksınız. Boynunuza bir ip bağlanacak ve götürüleceksiniz oraya. Krankalarla zincirlerle sevk olacaksınız Kur'an'ın ifadesi. İşte o zaman ayaklarınızda birbirine dolaşacak. Yürüyemeyeceksiniz endişeden. Dize geleceksiniz Nebîlerin dize geldiği bir sahada. Cenab-ı Hakümeti Muhammed'in yardımcısı olsun. Wal-tafveti <gülüyor> Ayak ayağa dolaşacak. Dolaşacak ila Rabbike yume izinil masak. Dolaşmaması mümkün değil. Zira o gün sevk olunacak yer Allah'ın huzurudur. Hayatın hesabını vermek üzere, iyi ve kötü her şeyden sorumlu tut tutulmak üzere, iyilerin encamında cennete girmek ve kötülerin neticesi olarak cehenneme sevk olunmak üzere. وَسِقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ila جَهَنَّمَا زُمَرَى Yine sevk olunacaklar diyor Kur'an-ı Kerim. Kafirler cehenneme sevk olunacaklar. Ve iki ayet aşağıda. ''Vesikallezînette kavrabbehum ilel cenneti zümera.'' ittika edenler, Allah'ın lütuflarını de değerlendirenler, kainatı çok güzel kıymetlendirenler, bir mezra'a mahiyetinde ona bakanlar, bir bostan şeklinde timar edenler, ahiret, ahiretin semeratını ondan elde edenler, onlar da zümre zümre o gün cennete sevk olunacaklar. Bu ayetlerde de bir sevk görüyoruz. Ve Allah'ın huzuruna sevk olunduktan sonra Kur'an'da bu hakikati ve bu manayı ifade eden o kadar çok ayet vardır ki ben numune olarak iki üç tane söylüyorum Mevla'nın huzuruna sevk olunan beşer Rabbin huzurunda hesaba çekilecek Taşa toprağa sinen sesiyle soluğuyla hesaba çekilecek Kendi vücudunun uzuvlarının aleyhinde şehadetiyle hesaba çekilecek <gülüyor> Lisanları, elleri, ayaklar o gün aleyhlerinde şehadet edecek. Eczamın nasıl sesleri, solukları yuttuğunu daha evvelki derslerde arz etmiştim. Her şeyin bir gün kalkıp insanların aleyhinde şehadet edeceği hususunda ilmin ne dediğini daha evvel arz etmiştim. Ve bir gün gelecek sizin vücudunuzun kendi uzuvları Aldıkları tavır ve keyfiyetle Allah'ın karşısında mücrimler olduğunu ifade edecekler. Ve başka bir ayet-i kerime o gün şaşkın beşerin, kendi uzuvlarının kendi aleyhinde şehadet etmesi karşısında şaşkın beşerin şaşkınlığını ifade etmektedir. Ne oluyor ki bunlar benim aleyhimde şehadette bulunuyorlar diye hayrete ve şaşkınlığa gömüldüğünü ifade etmektedir. Mizan vaz edilecek Mevla'nın huzurunda... Nasıl tartılacak keyfiyetini bilemiyoruz. Nasıl değerlendirilecek keyfiyetini bilemiyoruz. Bu mevzuda bildiğimiz tek şey vardır. O da iyiliklerin tecessüm edip orada bir cennet halinde insana arz edileceğini. Kötülerin cehennem halinde insanın karşısına çıkacağını. Bildiğimiz bir tek şey vardır o da bundan ibarettir. Mizan vaz edilecek. Ve nada'ul mevazînel kıstali yevmil Kıyamet gününde... İnsanların hesaplarını görmek üzere biz Allah buyuruyor kemal Azemetle Azamet'le mizan vaz edeceğiz. Kim altın haline geldi, kim bakırlığında kaldı, kim kömür mahiyetinde ısrar etti, kim hemen atlayıverdi de elmas oldu, kim nuraniyet kazanmak suretiyle alayirliğine çıktı, kim zulmani keyfiyetiyle yerin dibine seraya indi. Bunları tefrik ve temyiz için altını kömürden ayırmak için, elması bakırdan ayırmak için mizan vaz edeceğiz. Ve yukarıda suhuflar uçuşacak. Herkes defterinin nereden geldiğini, yümünle yeminden, bereketle yeminden mi geldiğini, yoksa uğursuzluk içinde soldan mı takdim edildiğini, arkadan mı kendisine seslenildiğini bilemeyecek. Mevla'nın huzuruna sevk edilecek, mizan vaz edilecek ve defterler uçuşacak o dehşetli günde mevla müteal yar ve yardımcımız olsun bu hayat her bahardaki haşr ve neşriyle bir gün bizim sayfayı amalimizin de neşredileceğine delalet etmektedir